Yine diğer bir ayeti Furkan suresinde bu boş sözlerle karşılaştıklarında vakar bile oradan geçip giderler buyuruyor. Demek daima bir kimlik tevzi etme. İmanın lezzeti merhamette. Merhametli bir insan ise hizmet ehli olur. Bir mümin bir güzel örnek olma mecburiyetindedir. Mesleğinde, evinde, ailesinde, ticaretinde, içtimai münasebetlerinde, vicdanında en güzel bir numaral olmak mecburiyetindedir muamelat güzelliği teşhir edildiği zaman daima hidayetler arttı. İfade güzel olacak bir müminde, Yumuşak bir lisanı sahip olacak. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, konuşurken nasıl konuşacağız? Ne söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini unutma buyuruyor. Daima karşılaşırsın. Hz. Ali radıyallahu anh, nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarına ruhlarınızı dinlendirin buyuruyor. Bedenle yorulduğu gibi ruhlar da yorulur. Onunla daha ama nükteli ve hikmetli sözlerle davranışlar ruhlarını dinlendirin buyuruyor. Yine Hz. Ali radıyallahu anh, insanları düşündürücü, hikmetli sözler ikaz edin ki kalp bir huzur buyursun. Demek ki bir Müslümanın bir lisan tarzı olacak. Cenab-ı Hak da üsve-i hasene sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misal veriyor. Dilimiz, bir mühim dil leyin lisanı, yumuşak bir lisan olacak. Cenab-ı firavuna giderken Musa Aleyhisselam'a yumuşak kullan buyurdu. Yani bir müminden Cenab-ı Hak sert ve kaba bir lisan istemiyor. Unutmak ki diyor Cenab-ı Hak Lokman suresinde seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Yani bir insanın merkep gibi konuşmasını istemiyor Cenab-ı Hak. Sesini alçalt buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et buyuruyor. E buna insan ruhuna girebilmek. karşısındaki muhatabın ruhuna ile bir damar bulabilmek. Nasıl konuşacağız muhatabımıza karşı? Cenab-ı Hak bize canlı bir Kur'an olmamızı istiyor. Anne baba ihtiyarladı. Gücü kuvveti kesildi. Zihni melekeleri zayıfladı. Ona cana sakına üfleme buyuruyor. Onlara kavlen kerime buyuruyor. Kanatlarını gel kavlen Kerima ikramlı bir insan kullan buyuruyor. Bir yoksul geldi hiçbir şey veremiyorsun. Reddetme yok. Gönül alıcı birkaç söz söyle buyuruyor. Onun gönül bir tatlı söz söyle. Kavlen meşsura buyuruyor Cenab-ı Hak. Red olmayacak. Akle ermeyen birisi var. Kavlen marufa Cenab-ı Hak buyuruyor. Onu güzel söz söyle buyuruyor. Yetimler var. Vesaire var. Cenab-ı Hak daima bizim doğru söylememizi arzu ediyor. Kavlen daha buyuruyor. Dini tebliğ edeceğiz, İslam'ı anlatacağız. Kavlen beliga buyuruyor. Belagatlı bir lisan kullan, buyuruyor. İnce bir yani derin bir lisan. Onun ruhunu açıcı bir lisan kullan, buyuruyor. İşte bu Allah'ın yerde şahide olabilmek. Ya yani da daima örnek insanlara muhtaç. Bugün televizyon olsun, internet olsun maalesef bunlar menfi programları o insanı taklide götürüyor. Delikanlı görül, kravatı onlar gibi şurada kravat bırakıyor. Gömleğin yarısı içeride, yarısı dışarıda. Hırkasına, ne bileyim arkasına, beline bağlıyor. Yani bizim gördüğümüz o incelik, zarafet vesaire kayboluyor. İnternetin çocuğu oluyor. Televizyondaki o programların, o filmlerin çocuğu oluyor. Saç sakal dağınık şekilde. Ve farkında da değil onun. Halinin farkında da değil. Onun için en büyük tahsil Kur'an-ı Kerim'i tahsil edebilme. Canlı bir Kur'an olabilme. Bir Müslüman Allah'ın emirleri karşısında hassas olacak. Ve onun mahlukatı karşısında şefkat olacak. Şefkat sahibi olacak. Bütün yaratılanlar insana zimmetli. İnsanın mesuliyetinde kediden mesul oluyor, kadın cehenneme gidiyor. Susayan bir köpeği doyuruyor, Cenab-ı Hak affediyor. Bütün mahlukattan mesuliyet içindeyiz. Kabımızdaki gibi kediye bakarken ben kedi olarak geldim, o benim gibi insana gelebilirdi. Köpeğe bakarken o benim gibi olabilirdi, ben ben onun gibi olabilirdim. Bütün mahlukata Allah'ın nazarıyla bakabilmek. Bir misal vereyim. Efendimiz torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh. Halim-i Şerif'i e giriyor. Tavaf ediyor. Kabe'nin kapısında ağlıyor çok. Ya Rabbi diyor dilencin geldi diyor. Ya Rabbi diyor zayıf kulun geldi diyor. Ya Rabbi günahkarın geldi diyor. Sonra çıkıyor Kabe'den. Kuru ekmek yiyen yoksullar görüyor. Hemen onların yanına gidiyor. Onlarda ekmekle suya davet ediyorlar. Diyor ki Hazreti Hasan biz ehli beyt olduğumuz için bize sadaka yasaktır. Eğer bunun sadaka olduğunu bilmesem, yani bir hayır olduğunu bilsem sizinle beraber ben diyor. Fakat içine de sinmiyor. Yani onları yememesi, onların mahsul olması sebebiyle onu toplayıp hepsini götürüyor evine. Orada ikram ediyor, yediriyor, ceplerine harçlık veriyor. Yani o yememenin, onlarla beraber yememini telafi etmek için. Nasıl bir insana bakış tarzı? Yine Hz. Hasan Radya'nın bir yerden geçerken bir siyahi görüyor. Önünde bir ekmek var, bir somun, bir lokma kendisi alıyor, bir lokma karşısında köpek var, köpeği veriyor. Bir lokma kendisi alıyor, bir lokma köpeği veriyor. Hz. Hasan Radya bu manzarayı görüyor. Sen kimsin diyor, ben de köleyim diyor. Kim diyor, sahibin diyor, işte şu zattır diyor. Ona gidiyor, bana diyor, bu köleyi, bu arsayı satar mısın diyor. Satarım diyor. Yani çok işleniyor. Yani bir Halik'in nazarıyla bir o köpeğe bakabilme. Yani ben de açım diyor, bu köpek de aç diyor. İkimizi de yaratan Cenabı Hak diyor. Peki benim bu köpeğe karşı bakış tarzım ne şekilde olacak? İşte o kölenin tahsil hakiki tahsil. O kölenin hepimiz o tahsiline muhtacız. Halik'in nazarı, mahlukatına bakış şefkat Allah hal Ben diyor seni satın aldım diyor. Arazide satın aldım diyor. Köle diyor ki itaati Allah'a'dır ve Resulullah'a'dır ve sanadır diyor. Evet diyor ben diyor şimdi sen de hürsün diyor. Bu diyor şeyi de sana bağışlıyorum diyor. Yani Hazreti Hasan o kölenin o halinin kendisinde olan o halinin o tesirinin bir bedelini ödüyor köleye. O köle Hazreti Hasan radıyallahu anh büyük bir ders veriyor. Onun da bedelini onun hürriyete kavuşurma o arazi kendisine vermekle onun bedelini ödüyor. Demek ki İslam nasıl bir şahsiyet meydana getiriyor? İşte bu şahsiyet işte Cenab-ı Hak böyle bir şahsiyetle böyle bir karakterle Cenab-ı Hak dostunu bildiriyor.